Wakula mohdata in bid'a. wakula bidda in dolala, wakula dolala in fin nar. Salaam alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuhu. <coughs> <coughs> Kalasher imam de Hebbi Rahimahullaham, al keba ir isim nebir asa rivar, yanni Bu günahlar içerisinde i̇mam zehbi Zehebi bunları oldukça hacimli tutmuş. Ee, bunlar içerisinde mesela içki içmek yani tabi şirk koşmak, içki içmek, zina etmek olduğu gibi hafife alınıp da ya da küçük gördüğümüz ancak e, vaid anlamında yani Allah Azze ve Celle'nin e, gazaplandığı bir takım günahları da büyükler arasında zikretmiştir. Bundan önceki dersimizde büyük günah olma ihtimali olan günahları paylaştık. Bugün de yine İmam Zahebi Rahimahullah'ın kebeirden saydığı yani büyük günahlardan saydığı E, günahlardan e, devam edeceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi el-kezib yani yalan söylemek. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mü'min suresi 28. ayette Muhakkak ki Allah aşırı giden yalancı olan kimseyi Hidayete erdirmez. Zariyat suresi 10. ayette Mealen kahrolsun yalancılar buyurulmakta. Yine Yüce Rabbimiz Hac suresinde bir ayette buyuruyor ki Yalan sözden sakınınız. Ali İmran suresi 61. ayette şöyle buyuruyor sonra canı gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini yalancıların boynuna dolayalım Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor muhakkak ki yalan fücura yani günaha götürür günah da ateşe götürür. Kişi yalan söylemeye devam ede ede Allah'ın indinde kazzab yani yalancı olarak yazılır. <gülüyor> yani kişi yalan söylediği zaman, yani sürekli yalan söylediği zaman söyleye söyleye artık onun gök katında yani Allah indinde bu onun için bir sıfat olur, bir lakap olur. Ey yani kim falan yani yalancı. Allah azze ve celle onun için yalancı diye yazar. Hadis Buhari'nin Kitabul Edeb yine Müslimin Kitabul Bir bablarında geçmekte. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Mönafığın alameti 3'tür. Ayatul münafikun 3. Fe ize haddese kezebe Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani ey bir münafığın münafıklığını gösteren alameti 3'tür. Yani biliyorsunuz bunlar 3'ten daha fazladır. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir İşte namaza üşene üşene kalkar veya cemaatle namaza e, efendim e, on ondan uzaklaşır veya ona meyletmez gibi bir takım şeyler de var ya da e, tartıştığı zaman haddi aşar gibi sıfatlar eklenmiştir. Ancak bunların en önemlilerinden biri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ve ide haddete kadebe konuştuğu zaman yalan söyler. Waar is de achlefe? Zozeer die zaman, zozonder durmass, waar is de oud mina, khana, kan de sene, birshe, şey emanet, etien zaman, ona hianet, a dash. Bashkabir had die stem in de misdemiani, farclufar, bir baskasenda, alas was bu üç alameti saydıktan sonra diyor ki e, dördüncüsü yani dört alamet olarak sayıyor düşmanlık ettiğinde haktan ayrılır. Yani tabiri caizse düşmanlık ettiği zaman kural tanımaz. Düşmanlık ettiği zaman kural tanımaz haktan sapar. Niye? Çünkü artık tamamen hevaya tabi olmuştur. Onun Dini, hasedi veya düşmanlığı o kadar ileri boyutlardadır ki hak ölçüsüne riayet etmekten yüz çevirir. Tabi bu hadise Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ederken bu dört alameti yani emanet edildiğine hiyanet eder konuştuğunda yalan söyler söz verdiğinde cayar düşmanlık ettiğinde haktan ayrılır. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dört şey kimde bulunursa o kimse halis münafık olur. O kişi diyor, eğer bu dördünü kendi e, üzerinde toplamışsa, bu dört şey onda varsa, e, o kimse diyor halis münafıktır. Kim de onlardan bir parça bulunursa, onu terk edinceye kadar o kimsede nifaktan bir parça bulunur. Yani biz mesela birini gördüğümüz zaman yalan söylüyor, ha bu adam münafıktır gibi söz söylemek ağır bir sözdür. Yani bu konuda... Ölçüyü aşmamak gerekir. Çünkü Allah ve diyor dördü onda toplanmışsa halis münafıktır. Ancak diyor bunlardan bir tanesi varsa onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir parça kendisinde kendisine, kendisinde mevcuttur. Yani müminin özelliği o sözün doğrusunu söyler, hak olanını söyler, boş sözden kaçınır. Münafığın da özelliği konuştuğu zaman sözüne yalan karıştırmasıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim görmediği rüyayı gördüm derse kıyamet gününde ona iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi emredilir. Ancak onu asla yapamaz. Yani ona sırf görmediği bir rüya. Bakınız yani bir rüyayı görüp görmemesi ancak görmediği bir rüyayı görmüş gibi ki bunları biz okuyoruz yani bunlar ee, e, hatta yani çağdaş kitaplarda tarihte de mevcut çağdaş kitaplarda mesela bir İngiliz casusunun itirafları isimli bir kitap var. Bundan haberiniz vardır. O kitapta mesela adam diyor ki işte e, gözlerine kestirdikleri kimseyi biliyorsunuz onlar E, ilmende yani İslam'ı çok iyi biliyorlar ve buna rağmen yani bu bilgiyle gelip insanların kafasına soru işareti takıyorlar. Mesela onu onu dalalete düşürecekleri zaman o kimseyi gelip ona diyorlar ki işte tabii o kişi Müslüman olarak biliniyor yani e, bu İngiliz misyoneri olan kimse Müslüman olarak bilindiğinden önce karşı tarafa İlmiyle, duruşuyla, ibadetteki hassasiyetleriyle, efendim sabah namazlarını bile mescitte kılmasıyla önce bir güven veriyor. Ancak bununla beraber ehli sünnet akidesine ters olan e, zehrini enjekte ediyor. Ve bunu yaparken de mesela o sabah namazı sonrası gözlerine kestirdikleri o kimseye efendim e, güven duygusu oluşturdukları o kimseye diyorlar ki, İşte ben diyor dün gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm ee, ve bana diyordu ki işte falanı cennetle müjdele gibi. Tabii bunlar hepsi yalan. Bu sefer o kişi e, akidesindeki anlayışındaki bu değişikliği meşru bir değişiklik olarak görüyor ve bundan etkileniyordu. Hatta o İngiliz misyonerinin itiraflarında diyor ki artık o kişi neredeyse bana her sabah gelip şunu soruyordu. Resulullah'ı bir daha rüyanda gördün mü? Bugün benimle ilgili Resulullah ne dedi? Aleyhisselatü Vesselam. Artık bunu diyecek duruma e, gelmişti. Yani öyle bir etki bırakıyordu. Tabii bu ve benzeri, bu ve benzeri menfaatlerle ki kişinin görmediği bir rüyayı, görmüş olduğunu söylemek mutlaka bir menfaata dayanıyordur. Ve bu menfaata dayanması ne? Onun gerek bir etiket anlamında bir menfaat, gerek bir efendim insanların gözünde büyüme anlamında bir menfaat veyahut birilerini etkileme noktasında bir menfaat elde etmek olduğundan Allah Resulü ve Vesselam Buhari'nin kitab-ı taghir, yani bir şeyi değiştirmekle ilgili babta bu hadis geçiyor ve diyor ki kim görmediği halde gördüm derse ona iki arpa tanesi verilir ve denir ki haydi sen bunları birbirine düğümle ama asla o bunu yapmaya muvaffak olmayacaktır. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari'nin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kim muhakkak ki iftiranın yani yalanın en büyüğü kişinin gözlerinin görmediğini rivayet etmesidir. Muhakkak ki iftiranın ey yalanın en büyüğü kişinin gözlerinin görmediğini rivayet etmesidir. Semure İbni Cündüb'ün rivayet ettiği uzun bir hadiste, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın rüyasını şöyle anlatıyor. Sırt üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Diğer bir adam da ayakta duruyordu. Elinde demirden çatal bir kanca vardı. Ayaktaki adam kancayı sırt üstü yatan adamın ağzının bir tarafın bir tarafına ta kafasına kadar sokuyor ve ağzının bir kısmını parçalıyor. Sonra ağzının diğer tarafını da bu şekilde yırtıyordu. Zira bu adam sabah erkenden evinden çıkardı, öyle yalan uydururdu ki ufuklara ulaşırdı. Hadis Buhari'de geçiyor. Yani o kişinin ağzına, yerde yatan kişinin ağzına, ayakta duran adamın elinde demirden bir kanca, onu ağzından ta beynine gelecek şekilde o kancayı sokuyor, bir tarafını yırtıyor, sonra diğer tarafı da aynı şekilde o kişiye azap ediliyordu. Çünkü bu adam sabah kalkıyor ve öyle yalanlar uyduruyordu ki, onun yalanı ufuklara kadar ulaşıyordu. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu ve sellem'in rüyası da, Vahidir yani hakkı görüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla ona cehennemde azap olunanlar bu şekliyle gösteriliyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor müminin tabiatında her şey olabilir müminin tabiatında her şey olabilir yani Hani mümine yakışmayacak bir takım şeyler sadır olabilir. Ey Yani bazı günahlara meyledebilir, bazı masiyetler işleyebilir. Ancak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yalan ve hıyanet hariç. Yani mümin şunu yapmaz, yalan söylemez ve hıyanet etmez. Zaten az önce ikisinin de münafıklığın alameti olduğunu ifade etmiştik. Şimdi biliyorsunuz Ebuzer hadisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebuzer soruyordu. İşte mümin zina yapar mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yapar. Ey Allah'ın Resulü nasıl yapar? Diyor ki Ebuzer'in burnu yerde sürse de yapar. İşte mümin efendim hırsızlık yapar mı? Yapar ki görüyoruz yani bunları yapanı Ey Allah'ın Resulü mümin kimse bunu nasıl yapar Aisset (sa) tabi yapar de mesela Aisset (sa) bunun meşru gördüğü için değil ancak yapacaktır. Yani onun yaratılışında günaha meyil etmekte vardır. Bu anlamda bu ümmetten bunu yapanlar da çıkacaktır. Aisset (sa) diyor yapar. Ey Allah'ın Resulü Aisset (sa) nasıl yapar? Diyor Ebu Zer'in burnu yerde sürse de yapar. Yani Ebu Zer istemese de yapar. Bunun üzerine peki diyor eee Mümin yalan söyler mi? Allahu Teala celle senâhu burada diyor ki hayır. Mümin yalan söylemez. Yani müminlikle yalancılık ikisi bir bedende örtüşmez. Dolayısıyla Allahu Teala celle senâhu müminden her hal sadır olur ancak ancak yalan ve hıyanet hariç buyuruyor Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inde geçen hadis-i şerifte Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kişiye günah olarak her işittiğini söylemesi yeter buyuruyor. Kişiye günah olarak her işittiğini söylemesi yeter buyuruyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Zandan sakının. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Hani adam işte zannı, zannınca, zannınca birini suçluyor. Elinde hiçbir delil yokken. Zannınca bir akide oluşturuyor. Zannınca efendime söyleyeyim bidatlar ortaya çıkartıyor bunlar haktan hiçbir şey ifade etmeyen şeylerdir dolayısıyla zandan sakının zira zan sözlerin en yalanıdır yani aynı şunun gibi gerçekten zannın olduğu yerde zannın olduğu yerde şeytan kendisine geniş bir hareket alanı bulur insanları kullanmada e, ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde yer bulur Mesela birisi sizi geçer, görmez. Efendim, e, görmez önünüzden geçer. Siz kendi kendinize darılırsınız. Dersiniz ki ne? Zannedersiniz. Dersiniz ki e, o, o, o beni gördüğü halde selam vermedi. Ya da karşınıza çıkıyor diyor ki ne? Geçen işte geçtin veya selam vermedin. Veya zannediyorsunuz falanca münafıktır. Zannediyorsunuz falan kişi efendim Ee, bilmem hangi masiyetleri işliyor ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç Allah üç kişiyle yani kıyamet günü üç kişiyle konuşmaz buyuruyor. Bunların içerisinde yalancı melik de vardır. Yani yalan söyleyen yönetici de vardır. Onu da saymıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Tabi وَاِجْتَنِ بِقَوْلَ الظُّورِ Yani sözün yalanın, yalan olan sözden sakının buyurarak Allah Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın Kur'an ve Sünnet'te Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle de yalanın nifağın bir alameti olduğunu hatta münafığın alameti yalanla beraber eklediğiniz diğer hususlarla bir bedende toplandığında katıksız münafık olacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğini ifade ederek yalan ve onun kişiyi nasıl bir tehlikeye düşürdüğünü aslında hem dünyada hem dünyada ona zarar verdiğini. Allah katında yalancı olarak yazıldığı ve hem de ahirette bundan ötürü azap görebileceğini ve e, nasların içerdiği vaid sebebiyle de e, İmam-ı Zehebi bunu El-Kebair'de büyük günahlar arasında zikrettiğini ifade ettik. Bu saydığımız, ifade ettiğimiz büyük günahlardan bir diğeri de İntihar Etmektir İntihar Etmektir Yüce Rabbimiz Şöyle Buyuruyor Nisa Suresi 29'dan 31'e Kadar Olan Bölümde mealen Ey iman Edenler Mallarınızı Aranızda Haksızlıkla Yemeyin Ancak Karşılıklı Rızanızla Yapılan Ticaret Olursa O Başka Kendinizi de öldürmeyin, kendinizi de öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı merhametlidir. Kim aşırı giderek haksızlıkla bunu yaparsa bilsin ki onu büyük bir ateşe sokacağız. Dikkat ediniz Rabbimiz subhanahu ve ta'ale. Kendinizi öldürmeyin, şüphesiz ki Allah size karşı merhametlidir. Yani ey size merhamet etmiş olan Rabbinizin gadabına, gadabına düçar olmayınız intihar ederek, kendinizi öldürerek. Çünkü kendinizi öldürmeyin. Ee, uyarısını yaptıktan sonra kendi merhametini, Rabbimizin kullara karşı merhametini Rabbimiz haber veriyor. Ve diyor ki kim aşırı giderek, haksızlıkla bunu yaparsa, Bilsin ki onu büyük bir ateşe sokacağız. Bu Allah için kolaydır. Eğer size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz. Ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Ey eğer siz, size yasak edilen, Kebair'den sakınırsanız, büyük günahlardan sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Yani Allah Azza ve Celle'nin merhametine düçar olmak istiyorsanız büyüklerden sakının. Hatta size bahşedilmiş hayatı kendinizi zulmen öldürerek, haddi aşarak Rabbimiz subhanehu ve teala'nın gazabına uğramayınız. Siz eğer büyüklerden sakınırsanız küçüklerinizi de biz örteriz buyuruyor. Ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Furkan suresi 68. ayette Onlar ki Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etmezler. Onlar ki yani ey müminler Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefsi haram <gülüyor> haram yere öldürmezler. Yani haksızca öldürmezler. Cündük bin Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Sizden evvel yaşamış ümmetlerde bir adam bir adamın vücudunda yaraları vardı. Yani bizden önceki ümmetlerde Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bir adamın vücudunda bir takım yaralar vardır. Vardı. Bunların acısına dayanamadı. Eline bir bıçak alarak elini kesti. Kanın akması durmadı. Ve nihayet adam öldü. Yani ne yaptı? Bugün hani bugünkü tabirle ee, demek ki yani bu tarih boyunca olan bir ee, intihar şekli. Hani diyorlar ya bileklerini kesti. Adam da ne yapıyor? Vücudundaki yaralar sebebiyle, efendim acısına dayanamıyor. Bunun karşılığında tutuyor, e, bıçağı alıyor ve bileklerini kesiyor. Böylelikle kan kaybından adam ölüyor. Ve Allah Aleyhisselatü Vesselam devamla diyor ki Yüce Allah bunun üzerine kulum kendi kendine ölüme teşebbüs ederek beni geçti. Ben de ona cenneti haram kıldım. Ben de ona yani diyor ki o kendi kendini öldürerek beni geçti yani benim emrimle ki o da Allah'ın emriyledir de ancak Allah'ın haram kıldığı şekliyle kendisini öldürdüğü için Allah Azza ve Celle de diyor ki, ben de ona cenneti haram kıldım. Buhari'nin Kitab-ül Enbiya babında geçiyor. Ancak, ancak burada önemli bir şey var arkadaşlar. Önemli bir şey var. Yani ne demek yani Allah ona, ben de ona cenneti haram kıldım demesi. Ben de ona cenneti haram kıldım. Yani bu ebedi cehennemdedir. Halbuki biz biliyoruz ki şirk dışında şirkin dışında Allah Azza ve Celle dilediğini bağışlar ve şirkin dışında ebedi cehennemlik olacak başka bir masiyet bilmemekteyiz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Rabbimiz buyuruyor ki kim bir mümini kasten öldürürse o eee Ayatin ayetin lafzı, Arapça lafzı hatırladığım kadarıyla Fî nâri cehenneme e, Fî nâri cehenneme halidine Diye geçiyor. O cehennemdedir. Yani halidin orada Kalıcıdır şeklinde geçiyor. Yani ebede Geçmiyor. İbn-i Teymiye Rahimeullah ve e, Birkaç görüş var bununla ilgili Halimler ihtilaf ettiler. Kimisi dedi ki yani o ebedidir. Ancak Allah orada ebede e, ifadesi yok. Ancak dediler ki Allah Azze ve Celle onu ebedi olarak cehennemde tutar. Ey bir mümini kasten öldüren. Yani e, birileri dedi ki burada mübalağa vardır. Yani ey günahın şiddetinden ötürü Allah Azza ve Celle bu şekilde hitap etmiş. Yani günahın şiddetini bir mümini kasten öldürmenin ne kadar şiddetli olduğunu, günahının ne kadar şiddetli olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla bu hadis de böyledir. Ben de ona cennete haram kıldım. Ey, yani Allah o kişinin hani tabiri caizse ee, cennete cennete en son girecek kimselerden olduğu, yoksa onun cennete haram olması yani cehennemde ebedi kalması manasına gelir. Dolayısıyla bunun, yapılan bu eylemin, kişinin kendisini öldürmesinin, kendi canını haksız yere kıymasının çok şiddetli eee şeyin de haber verdiği gibi, İmam, İmam Zehebi'nin bunu büyük günahlar arasında zikretmesinin sebebi, Yüce Rabbimizin bu kimselere şiddetli azap etmesidir. Eğer bu kişi, eğer bu kişi hatta şunu da delil getiriyorlar ee, ilim ehli. Mesela Allah-u Alem Kuzman e, ismi Kuzman'dı. Bir bir tanesi biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kafirlere karşı savaşmış. Ancak savaşın e, bittiği yani cihad bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın etrafında toplanan bazı sahabeler işte onun onun e, kahramanlıkla kahramanlığından bahsettiler. Ne kadar cengaver olduğunu söylediler. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam dedi ki o dedi ateştedir dedi. O ateştedir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Bunun üzerine e, ashab bu duruma şaşırdı ve onu araştırdılar. Bir baktılar ki Ashabtan birisi diyor ki ben gittiğimde onu gördüğümde diyor elinde diyor bir artık bir bıçak mı bir kılıç mı onu en son kendisine sapladığını gördüm. Ve diyor ki sadakta ya Resulullah aleyhissalatü vesselam ve diyor ki muhakkak ki Resulullah ve vesselam doğru söyledi. Ey e peki. Hatta bunun tartışmaları vardır. Yani bu mesele hani işte intihar eden kimsenin cenazesi kılınır mı ve benzeri biliyorsunuz. Ancak Allah Resulü ve Vesselam bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. O kimse için ve huve finnar dediği halde o ateştedir dediği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, o kişinin cenaze namazını kılmıştır. Ve eğer yani alimler diyorlar ki eğer gerçekten o hani... Böyle şirk gibi cehennemde ebedi kalacaksa Aleyhisselatü Vesselam borcu olan bir kimsenin bile cenaze namazını kılmazken ancak kardeşinizin namazını kılın veya onu serinletin deyip borcunu ödeyin anlamında dediği halde Aleyhisselatü Vesselam o kişinin cenaze namazını kıldı diye delil getirirler. Allah'ın izniyle racih olan kabil de budur e, doğrusu şiddetli bir günah olduğudur büyük günahlar içerisinden olduğudur. Ancak bunu efendim küfür gibi cehennemde ebedi olarak yani hadislerin zahiri manasından anlaşıldığı gibi anlamamak gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Aleyhisselatü vesselam'den. Kim kendisini demirle öldürürse demiri eliyle karnına saplamış bir halde cehennem ateşinde ebedi olarak karnına saplar cehennem ateşinde yani hem ateşin azabı ile azaplanıyor cehennemin içerisinde hem de dünyada kendisine sapladığı demirle ey işte keskin bir alet veya mızrak veya ut, ok veya ut başka ne varsa ne ile sapladıysa cehennemin içerisinde de kendisine bu eziyeti dünyadayken yapıp kendisini katlettiği için cehennemde de sürekli Bu azap ile azap olunur. Ey yani kendi kendine onu karnına saplar durur ve onunla azap olunur. Kim de kendisini zehirle öldürürse zehri elinde olduğu halde ebediyen onu içerek azap olunur. Hadis Buhari'de geçiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Az önce söylediğimiz hadis Buhari Kitabu Cihad, Müslim Kitabul İman hani o kuzmanla ilgili, Aisset validem onla ilgili eee kılıcının kabzasıyla kendisini öldürüyor ve onun hakkında o cehennem ehlindendir buyuruyor. Said bin Dahak şöyle rivayet ediyor. Mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir. Kim bir mümine küfür isnadında bulunur, sen kafirsin derse onun katili gibi olur. Her kim kendisini bir şeyle öldürürse yüce Allah kıyamet gününde ona azap eder. Wij zijn de zin van de zin de zin van de zin